Seyfettin Gürsel ile Ekonomik Gidişat Günaydın Seyfettin. Günaydın. Günaydın Seyfettin Bey. Teşekkür ederim. Günaydın. Evet bugün senin dünkü yazından da <gülüyor> bahsettiğin gibi önemli konular da vardı ekonomi Doğru. konusunda Erdem Başçı'nın Konya'da yaptığı açıklamada. Sabunması hükümete karşı genelde de kendi durumunu ya da işte Irak krizinin ihracat ve petrol üzerinden Türkiye ekonomisine vereceği muhtemel tahribat da yazılabilirdi ama bunları konuşacak durumumuz kalmadı. Hatta büyümeden de belki biraz bahsederiz demiştik. Evet. Ama öncelikle bu siyasetin Cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili önemli bir gelişme oldu. İhsanoğlu'nun Durumuyla ilgili sen de onu inceleyelim diyorsun. Ben de aynı kanaatteyim. Evet doğrusu önemli bir dönüm noktası olacak gibi duruyor bu Cumhurbaşkanlığı seçimi. Ben yine itiraf etmem gerekir ki ortak bir aday çıkartabileceğini Cumhuriyet Halk Partisi ile Milliyetçi Hareket Partisi'nin pek ummuyordum. Yani özellikle yani birkaç hafta öncesine kadar bana sorsaydınız çok düşük bir ihtimal derdim. Ama sonunda anlaşılan Kılıçdaroğlu büyük bir şey gösterdi. Bence basiret gösterdi. Ve risk aldı aynı zamanda da. Ve beklenmedik kimsenin aslında ismini telaffuz etmediği bir aday önerdi. Bunu da MHP kabul etti. Herhalde daha önce de sanıyorum bu konuda görüş alışverişi yapmışlardı. Emealettin e, e, e. Ek Ekmelettin ay. <gülüyor> <gülüyor> e, bu ismi etmekten zorlanıyorum. Ekmelettin İhsanoğlu. E, aslında şeyden biliyoruz tabii e, İslam e, örgüt konferansının genel sekreterliğini uzun yıllar yapmış. Yavaş yavaş tanımaya da başladık. Ben örneğin mesela benim çevremdeki tarihçilerden çok olumlu şeyler aldım. Çünkü bilim tarihi uzmanı, önemli bir akademisyen, çok sayıda yayını var. Osmanlı'yı iyi biliyor. Dolayısıyla pek çok şeyi var doğrusu bagajında. Olumlu unsur var. Ama tabii siyasetçi değil. Ee, karşısında e, Tayyip Erdoğan gibi muhtemelen ki artık ondan da çok emin değilim belki onu da e, konuşalım birazdan e, aday olacağından ama yani gene de halen e, büyük ihtimal o gözüküyor. E, onun karşısında tabii Tayyip Erdoğan gibi bir siyasetçi karşısında e, nasıl bir performans gösterecek hitabet performansı bunları henüz bilmiyoruz. Ama sonuçta yani dönüm noktası derken şunu kastediyorum. Çünkü bir kazanma şansı var. Bunun ben altını özellikle çizmek istiyorum. Çünkü Tayyip Erdoğan eğer aday olur da kaybederse Türkiye'de siyaset gerçekten bir dönemeçi geçmiş olacak. Bu çok önemli. İkincisi tabii şey tartışılacak. Önemli ölçüde kampanya bunun üzerinden olacak. Yani bir fiili başkanlık sistemini zorlayacak Rejimi zorlayacak Anayasayı zorlayacak Bir fiili başkanlık rejimi istiyoruz Yoksa Parlamenter rejimle devam etmek istiyoruz Ama Cumhurbaşkanı daha halk seçtiğine göre Onun da yürütmeyi en azından Mevcut yetkilileri çerçevesinde Etkin bir şekilde denetlemesini mi istiyoruz yani Bence bu iki alternatif rejim iki alternatif model, iki alternatif sistem sistemle tartışılacak. Bu da önemli bir nokta çünkü son iki yılımızı rejim tartışmasıyla geçirdik. Yani anayasaya Adalet ve Kalkınma Partisi bir başkanlık sistemi monte etmek istedi. Bu yüzden zaten anayasa da ilerlenemedi. Gerçi hani bunda ısrar etmeseydi ortak bir anayasa çıkar mıydı? Bunun da garantisini tabii veremem ama... Yani bu, bu kesinlikle engelledi çünkü muhalefet e, kesinlikle karşı parlamenter sistemin korunmasını istiyor başkanlık sistemine karşı. Ama buna karşılık Adalet ve Kalkınma Partisi de genel başkanları, liderleri için böyle bir dizayn öngördü. Yani hem Çankaya'ya yani en son işte diyelim üst makama çıkmak istiyor ama bunu yaparken de bütün gene yürütme erkini kendi elinde. ...tutmaya devam etmek istiyor. Yani hem Cumhurbaşkanı olacak hem başbakan olacak. Bunun için büyük zorlamalar yapıldı. İki yılını kaybetti Türkiye. Geldiğimiz noktada da... ...bu anayasa değişikliği olmadığı için... görünür Gelecekte de bence... ...başkanlık sistemi pek mümkün gözükmediği için... ...yani Adalet ve Kalkınma Partisi'nin... ...tek başına anayasa değiştirecek güce... ...ulaşacağını hiç sanmıyorum... Gelecekte de dolayısıyla ne elimizde ne kaldı zorlamalı fiili başkanlık sistemi. Değil mi? Açık açık bunu savunuyoruz. Evet hepsini al. Eskiden böyle rulet diye bir oyun vardı Hı. gençliğimizde mahallede oynardık. Orada bir hepsini al seçeneği gelirdi. Mahallede rulet mi oynardınız? Evet. Kumar değildi aslında. Leblebisini oynardık. <gülüyor> Ve orada hepsini al seçeneği vardı. Biraz buna yakın bir talep içinde görünüyor. Evet e, dolayısıyla bence e, bu şeyin çünkü ayrı adaylarla çıksalar da e, Tayyip Erdoğan'ın e, kazanacağı kesindi ikinci turda. Tamam birinci turda ben seçilebileceğini düşünmüyorum. Ee, ama ikinci turda da Çünkü neden Cumhuriyet Halk Partisi? Tabii kendi içinden belki hani daha ılımlı diyelim çok sivri olmayan, hani böyle bir çok Kemal İslikçi olmayan örneğin Deniz Baykalı çıkartmayacaktı. Ama kimiç, yani Rıza Tür, Türmen örneğin yani ben, ben çok beğenirim çok seve seve de oy verirdim ama sonuçta sen ben işte neyse Cumhuriyet Halk Partisi oy verirdi belki biraz İkinci turda MHP'den oy alırdı. Belki biraz HDP'nin, BDP'nin tabanından oy alırdı. Ama son talilde Milliyetçi Hareket Partisi'nin, Saadet Partisi'nin önemli bir bölümü Tayyip Erdoğan'a ikinci turda verirdi. Kendi adayları ikinci tura kalamayacağı için. Dolayısıyla yani baştan kaybedilmiş bir seçimdi. Eğer kazanmak istiyorsun şeyin kolaylığı ama bunun da tabii bir rahatlığı vardı Cumhuriyet Halk Partisi açısından kılıçlar hiç başa arımadan çok güzel bir aday herkes memnun CHP'de hiç patırtı, gürültü yok ama sonunda kaybetmişin seçimi Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı olmuş bekliliği başkanlık yapmaya çalışıyor. Evet Şimdi, bu anlamda da yani risk aldı derken ha haklı olduğunu düşünüyorum ben de üstelik de uzun süredir Cumhuriyet Halk Partisi'nden görmeye alışık olmadığımız ustaca bir siyasi yani evet. ismi gizli tutabilmesi tutabilmesi çok doğru haklısın. Yani sonuçta da mesela Adalet ve Kalkınma Partisi iktidar kanadından da ciddi bir bocalama, şaşkınlık ve Aynen. ağzını açamama durumu geldiğine bakılacak olursa da başarılı bir siyasi Aynen. Yani gibi gözüküyor Aynen. Şimdi Ekmelettin İhsanoğlu'na baktığın zaman da yani mesela hemen böyle bir İslamcı yaftası oturt şey konusuna kondurmak istendi. Bu o kadar doğru değil. Yani bence Ekmelettin İhsanoğlu daha çok Osmanlı'dan beri biliyorsunuz iki tane temel akım var. Yani bugüne de bu tabi yansıdığı bir tanesi işte Hürriyet ve İtilaf Partisi daha sonra da Terakki Perver Fırkan'ın Iı, temsil ettiği akım bu akım tabii ki ıı, şey bir akım ya yani İslamla barışık bir akım ama kesinlikle meşruiyetçi ve o zamanın ölçüleriyle demokrat ve liberal bir akımdı itaat terakkiyle de çok sert milliyetçi de değildi o kadar mesela MHP işte tam MHP göre aday falan deniyor öyle bir Türk milliyetçisi havası yok benim gördüğüm kadarıyla Ekmeçtin İhsanoğlu'nda Ha, ama muhafazakar, evet, ee, dediğim gibi bu o, o gelenekten hürriyet ve itilaf geleneğinden gelen a, bir kişi. Tabii ki ittihat ve terakki geleninin devamı olan bu Kemalist işte ulusalcı Cumhuriyet Halk Partisi büyük tepki gösteriyor. Kendi açılarından haklılar ama şöyle bir e, bence e, ikilemle de karşı karşıyalar ve işte biraz önce özetlediğimiz gibi Cumhurba Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı olarak mı? Görmek istiyorlar. Yoksa Ekmenettin ile birlikte bir parlamenter sistemin devam etmesini mi? Evet yani bu bir siyaset yapılıp yapılamamasına ilişkin bir sorun. Evet yani şimdi dolayısıyla tamam Kılıçdaroğlu bir risk kaldı ama bence bu ilk defa pozitif bir siyasette. Evet onu Tabii ben de kastettim. Bu, yani bir sonuç almaya yönelik bir şeyleri değiştirmeye yönelik yoksa dediğim gibi yani kolaydı ne olacak İdeolojik. yani Veya bir başkasını Cumhuriyet Halk Partili gösterdin aday geçer giderdin yüzde yirmi yedi yirmi sekiz işte neyse öyle bir oy alırdın ikinci turda da altmışa kırk şey götürürdü Recep Tayyip Erdoğan işte ne yapalım en bu kadarı geldi derdin olur biterdi. Evet, bir de bugün Taraf Gazetesi'nde manşetten ilginç bir haber var. Yani, Öyle mi? Ben daha görmedim e, gazeteyi. Oldukça zaman. ilginç. Yani özgürlükçü anayasaya 23 yıl önce imza atmış. Önemli bir 23 yıl önceki 1991'de yani özgürlükçü açılımlar getiren demokratik anayasa taslağını hazırlayan ekipte yer almış. Öyle yani, mi? toplumda ben diyalog forumuyla birlikte ve bugün içinde diyorsun Merhat Ansell'in haberi bu. Bugün içinde tabu sayılan pek çok konuda özgürlükçü ve demokratik adımlar içeriyor. Mesela Türkiye vatandaşlığı iste Buralım. listeye bağlı din eğitimi gibi tam yani söylenenin tam aksi yöndeki evet, İslam evet. şeyle evet. İsa'nın ile ilgili Ve ana dilde eğitimle ilgili de önemli açılımları vermiş mesela. Türkçe Aa, resmi değil. çünkü o dönemde 1990'larda biliyorsun Kürt sorunu telaffuz etmek. Yani Kürt sorunu diye Güneydoğu sorunuydu biliyorsun bunun resmi adı. Evet. Kürt, Kürt sorunu de telaffuz edilemiyordu hiçbir şekilde. Daha gibi. Türkleri Kartkurt dönemi yani ve en yükseğe çıktığı şiddetin falan. Tabii şiddetin en yükseğe çıktı. Yani. yani bu benim tabii şeyimi de destekliyor. Yani İslamcı yaftası kesinlikle kondurulamaz. Ve çok önemli yani şeyler var. Mesela... İslam başka bir şey. Evet. Yani, yani Müslüman olmak, inançlı olmak tamam mı? Ben, ben değilim. Ama sonuçta benim hiçbir problemim de yok. Demokrat, demokrasiye inanan, dindar insanlarla, Müslümanlarla Ne problemim olabilir ki eğer demokrasi konusunda anlaşıyorsam mesele yok, insan hakları konusunda anlaşabiliyorsam mesele yok o bakımdan bence bu şey önemli. Bu, bu önemli bir bilgi. Evet. Bir bilgi. Çok yani be, mesela TASLAK'ta ayrıca şu da varmış. Milli Güvenlik Kurulu ve Diyanet İşlerinin Devlet Kurumu olmaktan çıkarılması din eğitiminin de isteğe bağlı hale getirilmesi. Ana dilde eğitimde de Türkçe resmi dil ama diğer dillerin öğretilmesi de yasak değil gibi oldukça tabu sayılır. bunları savunursa Ekberettin Bey Bu, bu görüşleri kampanyada ve şeyi de vurgularsa ben buraya uh, fiili başkanlık yapmaya gelmiyorum. Parlamenter sistemi doğru işletmeye geliyorum. Dolayısıyla parlamento çoğunluğuna saygılıyım. Ki bu an şu anda Adalet Kalkınma Partisi. Ben Adalet Kalkınma Partisi'nin bir daha bu çoğunluk değişinceye kadar hükümet etmesi karşı değilim ama çok sıkı da denetleyeceğim. Enim de işte devlet denetlemeye Kurulu gibi etkili bir şey var. Aa, bunun raporlarını, araştırmaları yaptıracağım. Raporlarını ciddiye alacağım. Takip edeceğim. Şeylerin güvencesi olacağım. Aa, hürriyetlerin. Ayrıca bunları şu şekilde işte bu sim biraz önce senin söylediğin gibi genişletilmesini istiyorum. Yeni anayasayı destekleyeceğim. Şimdi böyle bir çıkışla Adalet ve Kalkınma Partisi'nden de oyalabilir. Evet. Onun için ben şanslı görüyorum. Yani Adalet ve Kalkınma Partisi'nin içinde ben Şahsen bildiğim insanlar var ama benim tabii şahsen bir takım insanları bilmem önemli değil. Önemli olan kamuoyunun kamuoyu yoklamalarının sonuçları nereden baksan işte kimine göre yüzde otuz beş kimine göre yüzde otuz sekiz şeyin Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bir demir çekirdeği var. İşte yüzde kırk üç oy aldığını düşünürsek otuz martta geriye nereden baksan beş veya sekiz yüzde puanlık Ki bu yani 2-2,5 iki, iki milyon seçmen demek o demir çekirdeğe dahil değil buna bağımsız seçmenler diyoruz. Bu şeye son derece rahatsızlar rüşvet skandallarından son derece rahatsızlar başbakanın otoriter şeyinden otoriterleşmesinden son derece rahatsızlar Adalet ve Kalkınma Partisi'ni destekliyorlar çünkü başka Alternatif de görmüyorlar, büyük ölçüde de işte ekonomik nedenlerle istikrar nedenleriyle destekliyorlar ama bunlar pek hala Tayip Erdoğan'a oy verip bir maceraya sürüklemek yerine Türkiye'yi Ekfenetin İslamı çok rahat oy verebilirler. Evet, yani şey enteresan birkaç bunu bu doğrultuda bir şey daha var. Gene taraf gazetesinde bizim de programcımız olan Sezin Öneğin. Bir İhsanoğlu üzerine yazdığı köşe yazısında da şey diyor yani İhsanoğlu İslam Konferansı Teşkilatı Bilim Tarih ve Sanat Kültür Araştırma Merkezi'nin başında olduğu dönemden beri biliyorum diyor ve yani siyasal İslamcı filan değil geleneksel yönü ağır basan ve özellikle de Osmanlı mirasının içine doğmuş bir aileden geliyor Milmi evet. görüş gibi bir siyasi çizgi içinde hiç olmamış bir partide çalışmamış partizanlık yapmamış kariyeri de siyasal İslam'a veya İslam aktivizmine dayanan insanlarla karşılaştırması veya bir tutulması çok tuhaf demiş yani. Evet evet tamamen ben de bu görüşteyim. Bu arada belki dinleyicilere açık radyonun şey bilgisini de eklemek lazım. Bu merkez işte biraz önce eee öne şeyini söz ettiği Merkez Osmanlı Bilim Araştırmaları İstanbul Üniversitesi'nde evet. kurulmuş bir merkezdi. Başında da üstekmen işte ettim eee profesör ekme etti Nisanoğlu çünkü bir akademisyen. Yani. Bu bu merkezi o böyle bir şey mi Osmanlı bilim mi böyle şey mi olurmuş diye Alemdaroğlu Alemdaroğlu'yla Nur Sertel hanım kapattılar o bölümü. Evet yani adamı, adamı şey ettiler bölümünü kapattılar. Evet yani işte etiketleme yapıldı tabi İslam'la uğraşan herkesin yani evet. onunla ilgilenen herkesin sağcı ya da muhafazakar diye damgalanmasından zaten ee, sizin örneği kendi evet, yani, a, a. Gerici gerici irticacı gerici, yani doğa buydu evet. o zamanlar. Her ona ne İslam'a bulaşmış herkes ya gerici ya irticacı İşte sonunda tabii marjinelleşti bu hareket ama şu anda tabii şey de çok kritik. Yani ben Ekmelettin İhsanoğlu kazanabilir derken Cumhuriyet Halk Partisi'nden de boykot edecek, sandığa gitmeyecek seçmen sayısının sınırlı kalacağını varsayıyorum. Yani bu varsayım altında tabii bir şansı var. Yani kabaca hesap da yaptım işte dünkü yazımda. Hani beş, her beş Cumhuriyet Halk Partisi'den biri daha gitmezse, Adalet ve Kalkınma Partisi'nden de hiç olmazsa işte 500 bin, 1 milyon oy aktarabilirse Ekmelettin İhsanoğlu bence kazanma şansı yüksek. Tabii şeylerin oyu da anahtar olacak, onu da unutmayalım. İşte Halkların Demokrasi Partisi'nin, BDP'nin çıkartacağı aday. Şimdi, Ama eğer ha. Cumhuriyet Halk Partisi'nin tabanında daha geniş bir boykot, hareketi ortaya çıkarsa e, valla onların bileceği Tayip şey. Tayyip Erdoğan birinci tutta seçilir. Sonucu söyleyeyim. Evet e, bu arada da ilginç bir senin söylediğinden bir başka habere geçebiliriz. Gene taraftan e, HDP Halkların Demokratik Partisi İstanbul Milletvekili Levent e, Tüzeldi. biz Rıza Türmen'in gösterilmesini Cumhuriyet Halk Partisi grubundan aday gösterilmesini beklerdik. Böyle bir şey olmuş olsaydı belki de HDP de bu yönde karar alıp kendisini destekleyebilirdi demiş yani pek destek. Tamam. Peki <gülüyor> yani ne olacaktı? İşte %26 7 de koy üstüne 33. Hadi biraz daha. Çük %35. İlk turda ile Rıza Türmen ikinci tura Recep Tayyip Erdoğan'la karşı karşıya kalırdı. Şey de aşağı yukarı 40 İşte şey Tayper duanında ya yani en en kötü ihtimalle hadi 41-42 olsun ya yani. 40 bile düşmesi mümkün değil. Şimdi böyle bir manzara 42-35 Milliyetçi Hareket Partisi'nin adayı da birinci turda işte 17-18 her neyse o civarda bir oy almış ve ikinci tura kalamamış. Şimdi bu 17-18 oranındaki seçmen MHP seçmeni. İkinci turda sence çoğunlukla kime oy verirdi? Kritik sorulardan biri bu evet. Rıza Türmen ondan sonra öbür tarafta da üstelik HDP'nin desteklemiş olduğu bir Rıza Türmen. Evet. Ha? <gülüyor> MHP seçmeni acaba ne tepki gösterdi? Ya zaten bir tepki göstermesine birine oy vermesi de gerekmiyor. Geleli. Sandığa gitmemesi yeterli. Yeterli zaten. evet. Sanda gitmedi, anda zaten otomatik olarak %55-%60'la... Recep Tayyip Erdoğan kazanır ikinci turda. Yani dediğim gibi Rıza Türmen seçeneği tabii ki yani başında da söylediğim gibi senin benim pek çok insanın gönül rahatlığıyla buna samimi oy diyoruz. Sincere voting şey literatüründe seçim literatüründe yani birinci tercihine oy veriyorsun hiçbir siyasi sonuç mülaza bakmadan ya kardeşim benim işte gönlümdeki İnsan budur ya da parti budur deyip veriyorsun. Şimdi tamam bunu yaptığın zaman yalnız bunun siyasi sonuçlarını eğer dikkate almak istiyorsan ya da bu, bu, bu oy davranışının siyasi sonuçları önemliyse o zaman sen bu siyasi sonuçları da dikkate alarak oy kullanman lazım. Buna da stratejik oy kullanma diyoruz. Şimdi burada dediğim gibi ya boşver Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı olması o kadar da önemli değil. Benim için önemli olan buza türbenin çıkıp oraya işte benim bütün şey ettiğim savunduğum fikirleri orada dile getirmesi. Bu benim için yeterlidir. Tamam böyle düşünüyorsan sorun yok. Ama yok ben Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı olmasını istemiyorum şu şu şu şu nedenlerle. Onun yerine şöyle bir insanın cumhurbaşkanı ya da şöyle bir cumhurbaşkanlığı istiyorum. Dediğin anda o zaman stratejik oy kullanmak durumundasın. Evet, yani her şeyden önemlisi büyük uzlaşmanın gerçekleşmiş olması demiş. Yani iki parti arasında büyük uzlaşmanın olmasının çok önemli olduğunu vurgulamış Ekmelettin Bey de. Evet. Evet. Bir o, bir de bu demin sözünü ettiğimiz özgürlükçe anayasa taslağını Zafer Üsküle hazırlatan forumda Ekmelettin İhsanoğlu yanı sıra Murat Belge, Hüseyin Ergün, Bülent Eczacıbaşı, Üstün Ergüder, Nevzat Yalçıntaş, Zülfü Dindeli, Aysel Çelik Elinde yer aldığı görünüyor. Hüseyin Ergün de Ekmel Bey demokratlığı, nezaketi ve uyumlu kişiliğiyle dikkat çekiyordu demiş ki şeyle karşılaştırıldığı zaman Recep Bey ile biraz kontrast oluyor. Evet, Seyfettin Bey benim de bir sorum olacak. Ee, evet. Başbakan Erdoğan'ın ilk yorumu en güzel değerlendirmeyi milletimiz yapar şeklinde oldu. Biraz temkinli yaklaşıldı. Evet. Diğer partinin ileri gelenleri tarafından da temkinli yaklaşıldı. Bu havuz medyası olarak ya da bizim kanki medya olarak nitelendirdiğimiz kesimden de... ...daha çok CHP'nin içerisindeki muhalefet ön plana çıkarılmaya çalışılıyor. İşte, tabii Mesela. o kışkırtılmaya çalışılıyor ki evet. boykot etsinler. Ama altı boş galiba. Çünkü Star gazetesinden alıp Yeni Şafak gazetesinin internet sitesinde yayınlanan bir haber var. Nur evet. açıklamalarına yer vermişler. İstanbul Üniversitesi'nden tanıyan Serter... Çok telefon alıyorum. İnsanlar feryat içinde olduğunu söylüyorlar. Ama Nur Sertir'in hangi dönemde ekmel ettiği üzerine gittiğine dair, yani 28 Şubat'a dair herhangi bir bilgi verilmiyor. Şeyden bahsetmek istiyorum, sormak istiyorum daha doğrusu. Medya kısmını bir kenara bırakalım. Daha çok tartışacak, tartışacağız ve örneklerini göreceğiz bunun ama Adalet ve Kalkınma Partisi içerisinde nasıl bir tepki görüldü? Nasıl bir tepki verildi? Bir şaşırma durumu var mıydı bu konuyla alakalı? Ekmel ettiğin adayıyla e... alakalı. Yani ben içeriden şu anda e, bilgi almadım. Bunu ama bir, bir an önce yapmaya çalışacağım. Adalet ve Kalkınma Partisi'ni iyi tanıyan e, eski milletvekili arkadaşlarımdan. Onlar mutlaka Ankara'da e, AKP'nin tabanının nabzını daha iyi tutuyorlardır. E, fakat şeyden gördüğüm yani bu senin hatırlattığın bütün bu temkinli e, tepki e, bence ciddi e, şeyde hani bir deyim var ters köşeye yatırma meselesi. Evet. kaleci Kaleciyi penaltıda biraz ona benzetilebilir bence ters köşeye yaptılar. Evet. ve şeyin çok manidar Başbakan'ın değil mi ne demişlerdi? Haziran ortasında açıklayacağız adayımız demişler. <gülüyor> ay sonunda şey açıklandı muhalefetin adayı ve buna karşılık ne demeye başladılar? Biz ay sonunda açıklayacağız. Evet. E, ay sonunda neden açıklıyorsun şimdi açıkma açıklıyor işte belli oldu karşındaki rakip bu arada tabi evet. anketler yapılıyor şu anda aldır aldır yapılacak bence ya benim bu şahsi yorumum başbakan birinci turda seçileceğinin garantisini görmezse aday olmayabilir yani bu tabi bomba bir gelişme olur da evet. e, bu öyle bir şey olursa onu daha sonra konuşuruz tabi e, iki hafta sonraki programda herhalde bu belli olmuş olacak artık e, Çünkü birinci turda Eğer seçilemezse e, Bence hem bir e, karizma şeyi var e, kaybı olacak bir prestij kaybı olacak hem de e, HDP'nin oylarına BDP'nin HDP'nin seçmenine muhtaç hale gelecek ikinci turda seçilmek için bu şimdilik yani bu çok zor bir ikilem onun açısında Çünkü cepte keklik görüyorlardı birinci turda seçilmeyi. Vallahi evet, bütün bunlara ben de minik bir parantez açarak ilavede bulunayım müsaade edersen. Ee, o da şu, doğru dürüst siyasal bir strateji düşünecek halde olduğu kanaatinde değilim şahsen bu. Spekülatif tabii benimki de ama evet. dünkü Hürriyet Gazetesi'nin manşet haberi yani kendisinin yanında gölgesi ve kara kutusu diye adlandırılan beş yıldan beri yanından ayırmadı ve bütün fotoğraflarda en yanında bulunan insanın gözaltına alınması çok ciddi bir paranoid durumu işaret ediyor. Yani onu göze ve on, emniyet müdürü dair kozmik suçlamayan kozmik şeylerin sırların emanet edildiği bir insanı Kendi koynunda beslenmiş bir yılan gibi görmesi durumunda artık sağlıklı bir karar alma mekanizmasından bayağı şüphelenmek için yani uzmanı değilim tabii psikiyatri, psikoloji, dalım değil ama. <gülüyor> Allah psikiyatri deyince benim de a, aklıma düldüğün üstü ben de takip etmiyorum da yakın arkadaşım a, söyledi bu gizli arşiv diye bu AKP'nin işte yarattığı bir şey var. Böyle en olmadık, en uçuk. E, iddiaları, suçlamaları yapıyorlar, ihbarları yapıyorlar ondan sonra e, o sitede dün akşam şey e, iddiası varmış e, Ekmenettin İhsanoğlu Vatikan'ın bir projesiymiş <gülüyor> şimdi <gülüyor> sen <gülüyor> psikolojiden söz edince yani benim de ilk tepkimi oldu yani ne, diye, ne diyebilirim dedim yani derhal acilen bir psikoloğa gitmeleri lazım evet. yani buna inananların varsa yönlü olanları. yani İslam örgütünü genel sekreteri dese adaysız. <gülüyor> Batıkan projesi oluyor. Bir taraftan İslamcı diye azama saldırıyor Kemalistler. Öbür taraftan da Adalet ve Kalkınma Partisi takımı da batık evet. ajanı olarak ilan ediyor. Allah'ım ya Rabbim bizler apa ne ne derler yani? Aklı mı koru. Aklını ak ak evet, akıl diyelim. fikir ihsaneli ya <gülüyor> Rabbi